Altıncı nükteli işaret Nakli sahih-i kat'i ile Hazreti Fatıma radıyallahu anha'ya ferman etmiş ki Ve inneki evvelu ehli luhûkan bi' Deyip Ali Beytim'den herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. Altı ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem Ebu Zerre ferman etmiş. Rahimallahu Ebu Zerrin yemşi vahdehu ve yemut vahdehu ve yub'as vahdehu. Allah Ebu Zerre merhamet etsin. Tek başına gezecek. Tek başına ölecek. Ve tek başına haşrolacak. Deyip Medine'den nef yedilip, yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğine haber vermiş. Yirmi sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem Enes İbn Malik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış. Tebessüm edip ferman etmiş. Ra'aytu ümmeti yağzune fil bahri kel muluk alel esirrati. Rüyamda ümmetimi deniz üstünde tahtlarına kurulmuş, hükümdarlar gibi gemilere kurulmuş, cihad ederken gördüm. Ümmü haram niyaz etmiş, dua ediniz ben de onlarla beraber olayım. Ferman etmiş, beraber olacaksın. Kırk sene sonra, zevci olan Ubade İbni Samit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Kıbrıs'ta vefat edip, Mezarı ziyaretgâh olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem nakli sahihi kati ile ferman etmiş ki: "Yahrucu min Saqifin ve mubirun." Yani Sakıf kabilesinden biri dava yunu edecek ve hunhar bir zalim zuhur edecek. deyip nübüvvet dava eden meşhur muhtarı ve yüz bin adam öldüren Haccacı zalimi haber vermiş. Hem nakli sahih kat'i ile لا تفتح أن القسطنطينية İstanbul mutlaka fethedilecektir. edilecektir. Onu feth edecek ne güzel kumandan. ve ordu ne güzel ordudur deyip İstanbul'un İslam eliyle feth olunacağını. Ve Hazreti Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki, اِنَّ الْدِينَ لَوْ كَانَ مَنُوْطًا بِالسُّرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ min اَبْنَاءِ فَارِسَ Eğer din Süreyya yıldızında dahi olsaydı, Fars soyundan bazı adamlar yine ona nail olurdu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 Hem nakli sahihi kat'i ile ferman etmiş ki ve <gülüyor> teftariqu ummati ala 73 millete. Kulluhum fi'n-nari illa milleten vahidatan. "Kalu ve men ya Rasulallah?" "Qala ma ana alayhi ve ashabi. Ummetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç hepsi ateştedir. dir." Sahabiler: "Ya Rasulallah" Onlar kimlerdir diye sorduklarında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim ve ashabımın yolu üzere olanlar buyurdu. deyip ümmeti 73 fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırkayı naciye ikamele ehli sünnet ve cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki El kadariyye Mecusu hazihi'l ümmeti Kaderiye mensupları bu ümmetin mecusileridir deyip çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkar eden kaderiye taifesini haber vermiş. Hem çok şubelere inkısam eden rafızileri haber vermiş. Hem nakli sahih-i kat'i ile İmam Ali radıyallahu anh'a demiş, sende Hazreti İsa aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifrata muhabbet, diğeri ifrata adavetle. Hazreti İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşru'dan tecavüzle haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler. Nübüvvetine ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım haddi meşru'dan tecavüz edecek muhabbetinden helakete gidecektir. Lehum nebazun yuqalu lehumur rafizatu Onların lakabı Rafizilerdir demiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler. Onlar da havarictir ve Emevilerin müffit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasibet denilir.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 o fart muhabbete mahkumdurlar. El-cevap, muhabbet iki kısımdır. Biri, manayı ı harfiyle yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hesabına, Cenab-ı Hak namına, Hazreti Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın muhabbetini ziyadeleştirir.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 Hatta Allah'ı bilmese de, peygamberi tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adavetini iktiza eder. İşte işaretine i Nebeviyye ile Hazreti Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazreti Ebu Bekri Sıddık ile Hazreti Ömer'den teberri ettiklerinden, hasarete düşmüşler ve o menfi muhabbet sebebi hasarettir. Hem nakli sahihi kati ile ferman etmiş ki: İza meşavul mutayta'a ve hizmetethum banat faris ve'r rum, ve sallata shirarahum ala ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti. O vakit belanız, fitneniz içinize girecek. Harbiniz dahili olacak. Şerirleriniz başa geçip, hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar. Haber vermiş. Otuz sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki, وَتُفْتَحُ deyip, Hayber kalasının fethi,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 لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِيَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ Davaları bir olan iki ordu birbiriyle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır diye sıfinde Hazreti Ali ile Muaviye'nin harbini haber vermiş. Hem ferman etmiş ki اِنَّ عَمَّارًا تَقْتُلُهُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ diye bağı bir taife Ammar'ı katledecek Sonra Sıfin Harbi'nde katledildi. Hazreti Ali onu Muaviye'nin taraftarları Bağî olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr ibnül As dedi, Bağî yalnız onun katilleridir. Umumumuz değiliz. Hem ferman etmiş ki, ''İnnel fitene la tezheru mâ dâme umeru hayyen.'' diye Hazreti Ömer sağ kaldıkça, İçinizde fitneler zuhur etmez haber vermiş. Öyle de olmuş. Hem Süheyl İbn Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu an Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a demiş ki: "İzin ver, ben bunun dişlerini çekeceğim." Çünkü o fesahati ile küffar Kureyşi harbimize teşvik ediyordu. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş ki: Va asa en yakuma makaman ya Umar. Ya Ömer, bakarsın bir gün seni sürura gark edecek bir konuma gelir diye. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatı hengamında olan dehşetengiz ve sabırsuz hadisede Hazreti Ebubekir Es-Siddik nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemale metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbe ile sahabeleri teskin etmiş, aynen onun gibi şu Süheyl o hengamda, Mekke-i Mükerreme'de aynı Ebubekir Bekir es gibi sahabeye teskin ve teselli verip, malum fesahatiyle ile Bekir es aynı hutbesinin mealiinde bir rutuk söylemiş, hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Hem sürakaya ferman etmiş ki, Keyf bike izal ulbist kisra diye Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında Kisra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hazreti Ömer sürakaya giydirdi. Dedi: Elhamdülillahi'llezî selabehuma Kisra ve elbasehuma Surâqata. O bilezikleri Kisra'dan alıp sürakaya giydiren Allah'a hamdolsun diye ihbarın ı tasdik ettirdi. Hem ferman etmiş ki İzâ zehebe Kisra felâ Kisra ba'de diye Kisra'yı Fars gittikten sonra daha Kisra çıkmayacak haber vermiş. Hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş Şimdi Kisra'nın oğlu Şîreveyh Perviz Kisrayı öldürdü. O elçi tahkik etmiş, aynı vakitte öyle olmuş. O da İslam olmuş. Bazı ehadiste o elçenin adı Feyruz'dur. Hem nakli sahihi kat'i ile Hatib İbni Ebi Beltean'ın gizli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazreti Ali ile miktadı göndermiş. Filan mevkiyle bir şahısta şöyle bir mektup var, alınız getiriniz. Gittiler, aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatibi celb etti, neden yaptın demiş. O da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. Hem nakli sahih ile, Utbe İbni Ebi ile hep hakkında ferman etmiş ki, يَأْكُلُهُ kalbullahi اللّٰهِ Allah'ın köpeği onu yiyecek diye Utbe'nin akıbet-i haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Hem nakli sahih ile Fethi Mekke vaktinde Hz. bilal Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Ru Esayyi Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi: "Pederim Esid bahtiyardı ki bugünü görmedi." Haris dedi ki: "Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın?" Hazreti Bilal Habeşi'yi tezyif etti. Ebu Süfyan dedi: "Ben korkarım. Bir şey demeyeceğim." Kimse olmasa da şu batha'ın taşları ona haber verecek, o bilecek. Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem ve vesselam onlara rast geldi. Harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit attab ile haris şahadet getirdiler, Müslüman oldular. İşte ey biçare mülhid! Peygamber ve vesselamı tanımayan kalpsiz adam...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 Gazve-i Bedir'de Hazreti Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye-i necat istenilmiş. O da demiş param yok. Hazreti Resul-i Ekrem ve vesselam ferman etmiş ki Zevcen Ümmül Fadl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Hazreti Abbas tasdik edip ikimizden başka kimsenin bilmediği bir sırdı. O vakit Kemal imanı kazanıp İslam olmuş. Hem nakli sahihi kat'i ile muzır bir sahir olan Lebidi Yahudi Resul-i Ekrem aleyhi salatu ve selamı rencide etmek için acayip ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa saçları sarmış, üstünde sihir yapmış bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem aleyhi salatu ve selam Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyuda bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmişler aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu.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 ''Ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum.'' Sonra öteki adam, Yemame Harbi'nde Müseydime tarafında bulunup mürtet olarak katledildi. İhbarı nebeviinin hakikati çıktı. Hem nakli sahih ile Umeyr ve Safvan Müslüman olmadan evvel mühim bir mala mukabil, Peygamber aleyhisselamın katline karar verip, Umeyr ise Peygamber aleyhisselamın katlini niyet ederek Medine'ye gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Umeyr'i gördü, yanına çağırdı. Dedi, safvanla maceranız budur. Elini Umeyr'in göğsüne koydu, Umeyr evet dedi, Müslüman oldu. Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbaratı ı vuku bulmuş. Meşhur kütübü sitte-i hadisiye hadisiyede zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakiatın ekseri tevatürü manevi hükmünde katidir, yakîniydirler. Başta Buhari ve Müslim ki Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduklarını ehri tahkik kabul etmiş. Vesayr Sahîhi Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud ve Müstedrek-i Hakim ve Müsned-i Ahmed ibn Hanbel ve Delailü Beyhaki gibi kitaplarda Ananesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey mülhidi Bihuş, Muhammed-i Arabi aleyhisselam akıllı bir adamdı deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiyeye dair ihbaratı sadıkayı Ahmediy aleyhisselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o zatı kutsi de öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etraf âlemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal ise beşerde olamaz. Eğer olsa Halık-ı Âlem tarafından verilmiş bir harika bir mevhibe olur.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 Demek Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam selam, ı Ezelîsinden ders alır, öyle ders verir. Hem nakli sahih ile Hazreti Halid'i harb için duğmetül cendel reisi olan Ukeydere gönderdiği vakit ferman etmiş ki, ''İnneke teciduhu yasidul bakar. ''Sen onu yabani sığır avlarken bulacaksın.'' diye. Bakarı vahşi avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş, Hz. Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş, esir etmiş, getirmiş. Hem nakli sahih ile Kureyş, Beni Haşim aleyhinde yazdıkları ve Kabe'nin sakfına astıkları sahife hakkında ferman etmiş ki, Kurtlar yazılarınızı yemiş. Yalnız sahifedeki Esma-i İlahiye'ye ilişmemişler, haber vermiş. Sonra sahifeye bakmışlar, aynen öyle olmuş. Hem nakli sahih ile Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacak ferman etmişti. Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında Beytül Makdis fetholundu ve öyle bir taun çıktı ki, üç günde yetmiş bin vefiyat oldu. Hem nakli sahih ile o zamanda vücudu olmayan Basra ve Bağdat'ın vücuda geleceklerini ve Bağdat'a dünya hazinelerinin gireceğini ve Türkler ve Bahri Hazar etrafındaki milletlerle Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslamiyet'e girecek Araplara Araplar içinde de hakim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki Yuşiku en yek ye feyekum ve acekulu nefey. Sizin aranızda acemlerin sair milletlerin çoğalması, hazine gelirlerinizi yiyip tüketmeleri ve size hamiyet kurmaları yakındır. Hem ferman etmiş ki,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 o Allah katındaki şeyleri tercih etti diye vefatını haber vermiş. Hem Zeyt İbni Suhan hakkında ferman etmiş ki Yes biqu'udun minhu ilal cennete. Bir uzuv cennete ondan önce gidecek. Zeyten evvel bir uzvu şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra Nihavend harbinde bir eli kesilmiş. Demek en evvel o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte bütün bahsettiğimiz umuru gaybiye on kısım enva-ı mucizatından bir tek nevidir. O nevin on kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi bu kısımla beraber icazı ı Kur'an'a dair 25. sözde gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin dört nevini icmalen beyan etmişiz. İşte buradaki nevi ile beraber Kur'an'ın lisanı ile gaybden haber verilen o dört büyük nevi beraber düşün. Gör ki ne kadar kat'i, şüphesiz, parlak, kuvvetli, kavi bir bürhan-ı risalettir ki, bütün bütün kalbi, aklı bozulmayan elbette iman edecek ki, zat Ahmediye Aleyhissalatu vesselam, Selam, ı külli şey ve allâm-ül olan bir Zat-ı Zülcelal'in Resulüdür ve ondan haber alıyor. Yedinci Nükteli İşaret Mucizat-ı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 ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler, zerre miktar yalanı görse ret ve tekzip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükut ile tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi katidir. Hem sahabeler, Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade, Resul-i Ekrem ve vesselamın efal ve akvalinin muhafazasına, bahusus ahkama ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem ve vesselama ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb Ehadisi'ye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadet'te Mucizatı ve medarı Ahkam Ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seb'a kitabetle kaydettiler. Hususan tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ve Abdullah i̇bn Amr İbn-i As, bahusuz 30-40 sene sonra, tabiinin binler muhakkikleri, ehadisi ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imamı ı müçtehit ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler, yazıyla muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra, başta Buhari, Müslim, Müslim, kütübü sitte makbule, vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. i̇bn Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp, bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nâdanların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehli keşfin keşfin tasdikiyle, yetmiş defa Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam temessül edip, yakaza halinde,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 Berekete dair mucizat katiyenin birinci mizhali başta Buhari ve Müslim, Kütüb-ü sitte Sahih'a müttefikan haber veriyorlar ki, resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın, Hz. Zeynep ile tezevvücü velimesinde, Hz. Enes'in validesi Ümmü Süleym, bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup, Hz. Enes'le beraber aleyhissalatu vesselama gönderdi. Enes'e ferman etti ki, filan filanı çağır. Hem kime tesadüf etsen davet etti. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip Suffe ve hücre isadeti doldurdular. Ferman etti: "Tahallaku 'ashraten 'ashraten." Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o az taam üzerine koydu, dua etti. "Buyurun." dedi.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 Mihmandar-ı Ebu Ebu Eyyub'il Ensari hanesine teşrif Nebevi hengamında Ebu Eyyub der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Ebu Bekri Sıddik'a kâfi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. <gülüyor> Ensarın selâthîne min eşrafından otuz kişi çağır. Otuz adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti osittiğine 60 daha davet etti 60 daha davet ettim geldiler yediler sonra ferman etti ödür 90 kişi daha çağır 90 daha davet ettim geldiler yediler kaplarda yemek daha kaldı bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyete girip biat ettiler o iki kişilik tağımdan 180 adam yediler. Üçüncü misal, Hazreti Ömer ibn Hattab ve Ebu Hureyre ve Seleme ibn il ve Ebu Amra el Ansari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede ordu aç kaldı. Rasul Ekrem aleyhisselatu ve selam'a müracaat ettiler.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 Gazve-i Garra-i meşhur yemül Hendek'te Hazreti Cabir-ül Ensari kasemle ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan,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 bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Altıncı misal Nakli sahih kat'i ile Hadim-i Nebevi Hazreti Enes'in amucası Meşhur Ebu Talha der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi.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 Bir zat Resul-i Ekrem ve Vesselam'dan iyali için taam istedi. Resul-i Ekrem ve Vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyali ile ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı, noksan olmaya başladı resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a geldi vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. <gülüyor> yani, eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz, hayatınızca size yeterdi. Sekizinci misal. Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve şifai Şerif gibi kütübü sahiha beyan ediyorlar ki Hazreti Semure Tebni Cündüp der. Rasul Ekrem aleyhisselatu ve selam'a bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakıayı bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil. Belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. 9. Misal Şifai Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle Hazreti Ebu Hureyre der Resul-i aleyhisselatu ve selam bana emretti. Mescidi i Şerif'in sufesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet etti. Ben dahi onları aradım topladım. Umumumuza bir tabla tağım konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik kalktık. O kase konulduğu vakit nasıldı yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi tağımda görünüyordu. İşte Hz. Ebu Hureyre, Umum Kamilini i ehl-i tasdikine istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehl-i rivayet etmiş gibi kat'idir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa, o sadık ve kamil zatlar sükut edip tekzip etmesinler. 10. Misal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 Sonra üç dört adama ancak kafi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular. İçilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hz. Ali'nin şecaatı ve sadakati katiyetinde bir mucize-i bereket. On birinci misal Nakli sahih ile Hz. Ali ve Fatıma-tü Zehra velimesinde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 Hazreti İmam Cafer-i Sadık pederleri İmam Muhammedül Bakır'dan o da pederi İmam Zeynel Abidin'den o dahi İmam Ali radıyallahu anh'ten nakleder ki fatıma Zehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi. "Ta Rasul-i Ekrem ve selam gelsin beraber yesinler." teşrif etti ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına birer kase gönderildi. Sonra kendine, hem Ali'ye, Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra, Hz. Fatıma radiyallahu anha der, Tenceremizi kaldırdık, daha dolu olup taşıyordu. Meşiyeti ilahiye ile hayli zaman o yemekten yedik. Acaba niçin bu nurani, yüksek silsile rivayetten gelen, şu mucizeyi berekete gözünle görmüş gibi inanmıyorsun. Evet buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. 13. misal. Ebu Davud ve Ahmed İbn Hanbel ve İmam Beyhaki gibi saduk imamlar Dükeynul Ahmesi İbni Said el Müzenî'den hem altı kardeşle beraber sohbete müşerref ve sahabilerden olan Numan İbni Mukarrinil Ahmesiyyil Müzenî'den, hem cerirden naklederek, müteaddit tariklerle Hazreti Ömer İbni Hattab'dan naklediyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e emretti, Ahmes kabilesinden gelen 400 atlıya, yolculuk için zâdu zahire ver. Hazreti Ömer dedi, Ya Resulallah, Mevcut zahire birkaç saattir. Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadardır. Ferman etti: Git ver. O da gitti, yarım yük hurmadan 400 süvariye kifayet derecesinde zadu zahire verdi ve dedi: Hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. İşte şu mucize-i bereket 400 adamla ve husus hazret Ömer'le münasebettar bir surette vukuğa gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükutu tasdiktir. İki üç haberi vahid deyip geçme. Böyle hadiseler haberi i vahid dahi olsa tevatürü manevi hükmünde kanaat verir. 14. Misal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 Başta Tirmizi ve İmamı ı Beyhakî gibi muhakkikler Hazreti Ebu Hureyre'den nakli sahih ile haber veriyorlar ki Ebu Hureyre demiş ki Bir gazvede, başka bir rivayette Gazve-i Ordu aç kaldı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti Hel min şeyin Bir şey var mı diye emretti Ben dedim Heybe'de bir parça hurma var Bir rivayette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 Ve onu hiç ters çevirip dökeyim deme. Ben aldım elimi o heybeye soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayatında, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında o hurmalardan yedim. Başka bir tarikte rivayet edilmiş ki, o hurmalardan kaç yük fi sebilillah sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın katlinde o hurma kabı ile nehb ve garat edildi gitti. İşte hoca Hikayinat olan Fahri Alem Aleyhissalatu ve Selam'ın Kutsi Medresesi ve tekyesi olan Sufen'in demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i ziyadesi için duay-ı nebeviyeye masar olan Hazreti Ebu Hureyre Gazve-i Tebuk gibi bir mecmu-i nâsta haber verdiği şu mucize-i bereket, manen bir ordu sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerektir. 16. Misal Başta Buhari, Kütüb-ü Sahiha, Nakli-Kat'i ile beyan ediyorlar ki, Hz. Ebu Hureyre aç olmuş, Rasul Ekrem aleyhisselatu ve selamın arkasından gidip menzili saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. Rasul Ekrem aleyhisselatu ve selam emretti ki, ehli sufeyi çağır. Ben kalbimden dedim, bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebevi için onları topladım getirdim.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 500 bin hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak, Kütüb-ü sitte Sahiha ile nakilleri gözle görmek kadar kati olmakla beraber, Medrese-i Kutsi-i Ahmediye aleyhisselam olan Suffe'nin namdar, sadık hafız bir şakirde olan Ebu Hureyre'nin, umum ehli Suffe'yi manen işhad ederek, Adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden Benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfsındaki ehadisine beviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp ehli sufenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vak'a söylesin haşa ya Rab! şu resul-i aleyhisselatu ve selamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin Maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et Bir nükteyi mühimme Malumdur ki zayıf şeyler ihtima ettikçe kuvvetleşir İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli halat olur Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz İşte 15 enval mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı ve o kısmın 15 kısmından ancak bir kısmını 15 misal ile gösterdik. Her bir misal tek başı ile nübüvveti ispat eder bir derecede kuvvetliydi. Farzı muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi ile ittifak eden kabileşir. Hem şu 15 misalin istimağı katî şüphesiz bir tevatürü manevi ile kuvvetli birer mucize-i kübrayı gösterir. Şimdi şu mecmuadaki mucize-i kübra bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı ahere mezcedilse kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize-i ekber içinde görünür. Sonra şu mucize-i ekberi sayr 14 nevi mucizatın mecmuuna ilave et. Gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'i bir bürhan-ı nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselamı gösterir. İşte nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselamın direği, şu mecmu'dan teşekkül eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde, Su ifehimden gelen şüphelerle o metin sakfı muallayı sebatsız ve kabili süküt görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Evet berekete dair o mucizeler gösteriyorlar ki Muhammed-i Arabi aleyhissalatu ve selam umuma rızık veren ve rızıkları halk eden bir zat rahim ve kerimin sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdidir ki rızkın envağında hilaf-ı adet olarak ona hiçten ve sırf gaybtan ziyafetler gönderiyor. Malumdur ki Ceziret-ül Arap suyu ve ziraatı az bir yerdir. Onun için ahalisi hususan bidayeti İslam'daki sahabiler dıyk-ı maruzdurlar. Hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. İşte bu hikmete binaen mucizatı Bahire-i aleyhisselatu Aleyhissalatu vesselam'ın mühimleri taam ve su hususunda tezahür etmiş. Bu harikalar dava-i nübüvvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselama bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı rabbani, bir ziyafeti rahmaniye hükmündedir. Çünkü o mucizatı görenler nübüvveti tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe iman ziyadeleşir. Nurun ala nur olur. 8. işaret. Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder. Mukaddime Malumdur ki cemaatler içinde vuku bulan hadiseler, ahadi bir surette nakledilse, tekzip edilmediği vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibillî bir meyil vardır. Hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez sahabeler olsa, hususan hadiseler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a taalluk etse ve bilhassa nakleden meşahir sahabeden olsa elbette o haberi vahid sahibi o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizatı maiyeyi her bir misali çok tariklerle çok sahabilerin ellerinden Binler tabi'inin muhakkikleri el atıp almışlar. Sağlam olarak ikinci asır müçtehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemal ciddiyetle ve hürmetle el atıp, kabul edip, arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli ellerden geçip, gele gele ta asrımıza gelmiş. Hem asr-ı saadette yazılan, Kütüb-i Ehadisiye sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi ilmi hadisin dahi imamlarının ellerine geçmiş. Onlar da kemali tahkik ile meratibini tefrik ederek sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullahu hayran kesiran. Allah onları bol hayırlarla mükafatlandırsın. İşte Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selamın mübarek parmaklarından suyun akması ve pek çok adama içirmesi mütevatirdir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalana ittifakları muhaldir. Şu mucize gayet katidir. Hem üç defa üç mecmağı azimde tekerür etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmamı Malik, İmamı İbnü Şuayb. İmam-ı Katade gibi pek çok ehli sahih bir cemaat, sahabilerden başta Hadim-i Nebevi Hazreti Enes, Hazreti Cabir, Hazreti İbni Mesud gibi meşahiri sahabenin bir cemaatinden, parmaklarından suyun kesretle akması ve orduya içirmesi nakli sahih-i kat'i ile beyan edilmiştir. Bu nevi mucize-i Pek çok misallerinden dokuz misali beyan edeceğiz. Birinci misal. Başta Buhari, Müslim, kütüb Sahih'a, Hazreti Enes'ten nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevra mahalde 300 kişi kadar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam geldiler. Umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misali Hazreti Enes, 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler? Hem iştirak etmedikleri halde tekzip etmesinler? İkinci misal. Başta Buhari, Müslim, Kütübü sahiha haber veriyorlar ki, Hz. Cabir ibn Abdullah Abdillahil Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi, Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Resul-i Ekrem ve vesselam, kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu, gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Caat, Cabir'den sormuş, kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki, yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500 yani 1500 idik. İşte şu mucizeyi Bahire'nin ravileri manen 1500 kadardırlar. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyli arzusu vardır. Sahabilerse sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip sıdk ve hak için fedai oldukları halde hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadisi şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri mümkün değildir. Madem sükut ettiler, o haberi kabul ettiler. Manen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir. Üçüncü misal, Gazve-i Buat'ta yine buhari Müslim başta kütübü sahiha beyan ediyorlar ki, Hz. Cabir dedi ki, Resul-i Ekrem ve vesselam ferman etti, Nâdebi ve bu in", abdest suyu diye nida et dediler, su yok denildi. Resul-i Ekrem ve vesselam dedi, bir parça su bulunuz, gayet az su getirdik. Sonra o asu su üstüne elini kapadı, bir şeyler okudu, bilmedim neydi. Sonra ferman etti. <gülüyor> yani kafilenin büyük teştini, teknesini getirsinler. Bana getirildi, ben de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın önüne koydum. O da elini içine koydu, parmaklarını açtı. Ben de o az suyu mübarek eli üzerine döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından kesretle su aktı, sonra teş doldu. Suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler o sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı, o cefne yani teknelle balep dolu kaldı. İşte şu mucize-i bahire-i Ahmediye aleyhisselam manen mütevatirdir. Çünkü Hz. Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. O, umumun namına ilan ediyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. İlan başta onun hakkıdır. İbni Mesud da aynen rivayetinde diyor ki, ''Ben gördüm ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın parmaklarından çeşme gibi su akıyor.'' Acaba Meşahir-i sıddîkîn sahabeden olan Enes, Cabir, İbni Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir, ne kadar kuvvetli bir mucizeyi bahire olduğunu gör ve üç tarik birleşse, hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kat'i ispat eder. Hz. Musa aleyhisselamın taştan, 12 yerde çeşme gibi su akıtması Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın 10 parmağından 10 musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten abı kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri adiyat içinde yoktur. Dördüncü misal, başta i̇mam Malik, muvatta kitabı muteberinde, Muaz İbni Cebel gibi meşahiri sahabeden haber veriyor ki, Hz. Muaz İbni Cebel dedi ki, Gazve-i Tebük'te bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında güçle akıyordu. Resul-i Ekrem ve vesselam emretti ki, bir parça o suyu toplayınız. Avuçlarında bir parça topladılar. Resul-i Ekrem ve vesselam, Onunla elini yüzünü yıkadı, suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi açılıp kesretle aktı. Bütün orduya kâfi geldi. Hatta bir ravi olan İmam İbni İshak der ki, gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muaz'a ferman etti ki, Yoşuk ya Muaz, in talât bık hayat an tıra ma ha huna, qat mül Yani şu eseri mucize olan mübarek su devam edip buraları bağ çevirecek, ömrün varsa göreceksin ve öyle olmuştur. 5 misal. Başta Buhari Hazreti Beradan. Ve Müslim, Hazreti Seleme Tebni Ekva'dan vesaire kütübü sahiha başka raviilerden müttefikan haber veriyorlar ki Gazve Yehudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Biz 400 kişiydik. O kuyunun suyu 50 kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde bir şey bırakmadık. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam geldi, kuyunun başına oturdu. Bir kova su istedi, getirdik. Kovanın içine mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti. Sonra o kovayı kuyuya döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı, ağzına kadar doldu. Bütün ordu, kendileri ve hayvanatı doyuncaya kadar içtiler, kaplarını da doldurdular. Altıncı misal Yine Müslim ve İbni Cerir et-Taberi gibi, Hadisin dahi imamları başta olarak Kutubü Sahih'a Nakri Sahih ile meşhur Ebu Katade'den haber veriyorlar ki Ebu Katade diyor: "Mute Gazve'yi meşhuresinde reislerin şahadeti üzerine imdada gidiyorduk. Bende bir kırba vardı. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bana ferman etti: "İhfaz aleynâ mîdâtek fe seyekûn leha yani ''Kırbanı sakla. Onun büyük işi var. Sonra susuzluk başladı. 72 kişiydik. Taberi'nin nakline göre 300 idik. Susuz kaldık. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam dedi ''Kırbanı getir. Ben getirdim. O da aldı. Ağzını ağzına getirdi. İçine nefes etti. Etmedi bilmem. Sonra 72 kişi geldiler, içtiler, kaplarını doldurdular. Sonra ben aldım, verdiğim gibi kalmıştı. İşte şu mucizeyi, bahireyi Ahmediyah aleyhisselamı gör. Allahümma ve sällem aleyhi ve aleyhii ona ve âline suyun damlaları sayısınca salat ve selam eyle de. 7. misal Başta Buhari ve Müslim olarak Kutubü sahiha, Hazreti İmran İbn Hüseyin'den haber veriyorlar ki İmran der: Bir seferde Resul Ekrem aleyhisselatu ve selamla beraber susuz kaldık. Bana ve Ali'ye ferman etti ki filan mevkide bir kadın iki kırba suyu hayvana yükletmiş gidiyor. Alıp buraya getiriniz. Ben ve Ali beraber gittik aynı yerde kadını Su yükü ile bulduk getirdik. Sonra emretti, Bir kaba bir parça su boşaltınız. Boşalttık. Bereketle dua etti. Sonra yine suyu o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman etti ki, Herkes gelsin, kabını doldursun. Bütün kafile geldi, Kaplarını doldurdular, içtiler. Sonra ferman etti, Kadına bir şeyler toplayınız. Kadının eteğini doldurdular. İmran diyor ki, ben tahayyül ediyordum ki gittikçe iki kırba doluyor daha ziyadeleşiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o kadına ferman etti ki اِذْهَبِي فَاِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ مَا اِكِ شَيْءًا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Yani senin suyundan almadık. Belki Cenab-ı Hak bize hazinesinden su içirdi. Sekizinci misal Baştan Meşhur İbn Huzeyme sahihinde raviler Hazreti Ömer'den naklediyorlar ki Gazve-i Tebük'te susuz kaldık. Hatta bazıları devesini keser, susuzluktan içini sıkar içerdi. Ebu Bekir-i Sıddık resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselama dua etmek için rica etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam elini kaldırdı daha elini indirmeden bulut toplandı, yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Demek tesadüf içine karışmamış sırf bir mucize-i Ahmediye'dir. Dokuzuncu misal Meşhur Abdullah İbni Amr İbni As'ın hafiydi, ve dört imamın ona itimat edip ve ondan tahrici hadis ettikleri Amr ibni Şuayb'tan nakli sahih ile haber veriyorlar ki demiş Nubuvetten evvel resul Ekram aleyhisselatu ve selam amucası Ebu Talip'le deveye binip arafa civarında zilhicaz nam mevkiye geldikleri vakit Ebu Talip demiş ben susadım Rasul Ekram aleyhisselatu ve selam inmiş. Yere ayağını vurmuş, su çıkmış, Ebu Talip içmiştir. Muhakkakinden birisi demiş ki, şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan Irhasat kabilinden olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde Arafat çeşmesi çıkması, o hadiseye binaen bir keramet-i Ahmediye sayılabilir. İşte şu dokuz misaller gibi doksan misal olmasa da, belki doksan surette rivayetler, Mucizat-ı Mâiye'yi haber vermişler. Baştaki yedi misal, manevi tevatür gibi kat'î ve kuvvetlidirler. Ahirdeki iki misal, Çendan o derece talikleri kuvvetli ve müteaddit değil, ravileri çok değiller. Fakat sekizinci misalde Hazreti Ömer'den rivayet olunan Mucize-i teyit ve takviye eden ikinci bir Mucize-i başta İmam-ı Beyhakî ve hakim olarak Kütüb-ü Sahiha, Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki, Hazreti Ömer, Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselamdan yağmur duvasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-ü Ekrem aleyhissalatü vesselam elini kaldırdı, birden bulut toplandı, yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memurdu. Geldi, ihtiyaca göre verdi Gitti. Şu hadise nasıl ki 8. misali teyit ve kat'i ispat eder, öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkül pesent, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen i̇bn Cevzi gibi bir muhakkik der ki, şu hadise Gazbe-i Meşhure-i Bedir'de vuku bulmuş. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ لِيُطَهِّرَكُمْ sizi temizlemek için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Enfal 11 ayeti kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder. Madem ayet o hadiseyi gösterir, katiyetinde şüphe kalmaz. Hem duayı nebevi ile birden ve süratle ve daha elini indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş, tek başıyla birer mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış, tevatürle nakledilmiş. <Gülüyor>